Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ve Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ba'd Kardeşler bu hafta tefsir dersinde Furkan suresi 21. ayette itibaren başlayacağız 21. ayette Allahu Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rasullüğünü kabullenmeyen ve bunun için çeşitli bahaneler üreten müşriklerin bir bahanesini daha gündeme getiriyor. Ve buyuruyor ki onların yaptığı işi ortaya koyarak ve galellezine la yerjun liqa'ana lela unzila la kad istakberu ve atevu utu ve Bu müşrikler ki onları Allahu Teala bizimle karşılaşmayı ummayanlar diye beyan ediyor. Bunlar dediler ki bize melekler indirilmeli değil miydi veya biz Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Yemin olsun ki onlar kendi nefislerinde büyüklendiler de büyük bir azgınlıkla azgınlık yaptılar hadd aşlar. Yani diyorlar ki bunlar Peygamberimiz Aişe Gösterilen risaletini kabullenmek için bizim bazı şartlarımız var. Melekler gelseydi, hatta biz Allah'ın Rabbimizi görseydik, onlar bize şahitlik yapsaydı bu gönderdiğimiz Muhammed'dir ha, o Rasuldür resuldür diye şahitlik yapsalardı, melekler de bu işe şahitlik yapsalardı, senin resul olduğuna bunlar şahitlik yapsalardı ya diyorlar. Enam suresi 111. ayette Allahu Teala bunun cevabını veriyor. Böyle enne nezzalna ileyhimul melaikete ve kallemehul merta fehasarna Şayet biz onlara melekleri indirseydik ve ölüler onlarla konuşsaydı ve her şeyi onların önüne haşredip, ölmüş olanların hepsini onların önüne getirseydik bile onlar iman etmezler. Ancak Allah'ın dilemesi dışında onların çoğu cahillik yapmak kadarıyla. Yani bu, bu ve buna benzeri bahaneler onların iman etmek için getirdikleri hakiki mazeretler değil, bahane. İşi yokuşa sürmenin gerekçeleri. Allahu Teala açıkladığı üzere ne isterlerse, onların koysak, getirsek, hatta Geçmiş bütün nesillerin ölüler dirilsek karşılan, şu senin babandır, şu senin dedendir, şu senin de baban dedesdir ilahit hepsini ölülerine koysak bile ölürler kendileri konuşsa bile yok. Onlar iman edecek değiller. Dolayısıyla bu getirdikleri bahanedir. İman etmemek için ayak diremedir, mazeret duyduğumadır diye allah Teala onların büyük bir azgınlıkla, kibirlenerek e, büyüklediklerini ve e, haddi aştıklarını beyan hemen arkasından da hani melekler istiyorlardı ya o melekleri istediklerinin imkansız oluşunu ve melekleri gördükleri zaman da hallerinin kötü çirkin olduğunu beyan ederek diyor ki Yevme yeral melaikete la buşra yevme izilil mujrimina ve yekuluna mahcura Allahu Teala cevap olarak diyor ki melekleri gördükleri zaman o gün mücrimlere bir müjde yoktur ve onlara yasaktır Müjde onlardan engellenmiştir derler. Melekler derler. Esbhanallah bu ayet-i cennet Teala meleklerin asla görülmeyeceğini dünya gözüyle. Görülmeyeceğini beyan ediyor. Kim isterse istesin. görünmeyeceğini görüldüğü zaman da mücrimlerin, günahkarların, şirk koşanların, küfredenlerin, isyanında haddi aşanların bu melekleri görmekten dolayı sevinmeyecekler, mutlu olmayacaklarını onlara müjde olmayacağını beyan ediyor. Hangi gündür o gün, meleklerin görüldüğü gün? Bir, meleklerin görüldüğü gün ölüm anıdır. Ölüm anında melekler gözüküyor. İyilere, güzel bir surette, yumuşak davranarak, kötülere, korkunç bir surette, sert haşin olarak, can yakışıyor. İşte o gün mücrimlere nedir? Büşra, müjde yoktur. O anda. İkincisi, kabirde, insanlar kabirde melekleri görürler. İyilere müjdeci melekler gelir. Güzel bir surette onu müjdelerler kötülere azap edecek şekilde. Korkunç bir surette. Kabirde de müjde melekleri gördükleri zaman müjde yok. Melekleri görmekten dolayı sivinmeyecekler. Üçüncü olarak melekleri haşrolunduğu zaman insanlar görecekler. Ama bu mücüman gördüğü melekler de gene cehennem zebanilerine teslim edecek sürücü melekler, sevkici melekler olacak. Ve onları azapla müjdeleyecekler. Onların dünyada yaptığı işlerden dolayı onları levme diyecek, kınlayacaklar. Yani o günler mücimdeler için melekleri görmek onlara bir müjde yok. Hakeza cehennemde görecek melekleri. Cehennemde sadece azap meleklerine görecek. Melekler gördükleri o dönemde de onlara bir müjde yoktur. Yani melekleri görme istekleri onlar için bu kabul olacak ama isteklerine kavuşmuş bir müjdeli halde olmayacaklar, olamayacak. Hemen arkasından da Allahu Teala bu mücimlerin melekleri görmek isteyen, meleklerin peygamberin peygamberi Risaletine şahit olmasını isteyen mücimlerin amellerine değinir Allahu Teala. Ve قَدِيمَنَ إِلَى مَا أَمِلُوا مِنْ أَمْلِينَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورَةً de onların yaptığı her bir amele geliriz ve onları heba mensura saçılmış zerreler yaparız. Heba mensura saçılmış varmadan gelmiş faydasız hale dönüştürmüş zerreler yaparız. Evet bir amelden bahsediyor Allah Teala. Her bir amelden. Bu mücrimler, kafirler, müşrikler, dinsizler, ateistler veya deistler. Hangi kafir olursa olsun, ismi hangi cins kafir olursa olsun, bunlar amel istemiyorlar mı? Kimisi ibadet cinsinden bir şeyler yapıyor, kimisi her bir insandan sağdur alabilecek güzel ameller yapıyor. Yalan söylemiyor mesela, belki iş geçmiyor, kumar oynamıyor, zina etmiyor, ailesiyle iyi geçiniyor, akrabalarını gözetiyor, insanlarla güzel komşuluk yapıyor, ticaretinde haram katmıyor, insanları aldatmıyor. Belki de güzel amelilerimler değil mi? Bu güzel amenlerde allah Teala ne diyor? O güzel amenlere geliriz heba mensura, dağılmış dağılmış saçılmış zerreler yaparız. Bu heba Mensura'nın açılımı şudur diyor alimler. Loş bir odaya girmişsiniz. Eski camilerin genelinde var. Loş, karanlık odaya. Oraya bir delikten veya bir pencereden güneş vurdu mu ortalıkta uçuşan bazı şeyler görürsünüz. İşte heba Mensura o. Hiç faydası var mı? O güneşi kestiğin zaman onu görüyor musunuz? Hissediyor musunuz? Yok. İşte bu. Kafirlerin amellerinden Allahu Teala bu hale dönüştürür. İbāʾ sonra Yani var ama hiçbir faydası yok. Ağırlığı yok, değeri yok. Niye peki? Bu insanlar güzel amel işlediler. Hepsi zina yapmıyor ya bunlar. Hepsi hırslık yapmıyor ya. Hepsi akrabalarla ilişki kesmiş değil ya. Güzel amel istiyorlar ama. Lakin heba Al-Mansur alıyor. Neden? Az önce hadis okuduk. Önce ayet okuduk. Allahu Teala nasıl etmemiz memnun ettiyimiz De ayeti? Nedir? Ve ma umiru illa liyabdul Allah muklisina luhud Yani onlar dini Allah'a halis kılıcı olarak, yani dini Allah'a mahsus yaparak hanifler olarak yüzlerini Allah'a sadece Allah'a çevirmiş olarak. Sadece Allahü Teala Teala'ya ibadet etmekle emrolundular. Kimler? Bütün kullar. Bu insanlar bu güzel amelleri, salih amelleri yaparken, dini Allah'a halis yapmadılar. Halis kılmadılar. Ona ortaklar koştular. Yani amellerin kabul şartından birincisini ihlal ettiler. İman ve ihlas yoktu bu ameller. İman ve ihlas olmayınca bu ameller nedir? Hebaan mensura. Var, geçersiz, değersiz. Amellerini, kabul şartın ikincisi de ezberlediğimiz hadiste geldi. Men amine amelen leysi aleyhemuna fehve raddun ey merdud. Yani her kim hakkında bizim emrimiz, tavsiyemiz, teşvikimiz olmayan bir amel işlerse o amel nedir? Merduttur. Reddedilmiştir. Kabul edilmez. Bir değeri yok. Hebe ammen yani kutladığımız mevlid kandilleri araya gidecek. Mübarek gecelerde yaptığımız onca güzel ameller araya gidecek. Üç aylar boyunca tuttuğumuz oruçların ikisi araya gidecek. Çünkü nedir? Aleyhisselatü vesselam hakkında bir şey buyurmamış. Teşvik etmemiş. Öğretmemiş. Onun öğretmediği bir ibadet. 1400 küsur önce ibadet değilse, bugün de ibadet değil. Bundan 1400 sene dünya ömrü varsa o zaman da ibadet olmayacak. Salih amelleri olmayacak, kabul olmayacak. Evet. İbrahim suresi 18. ayette Rabbimiz Hazretleri bu kâfirlen amellerini orada beyan etmişti. "A maluhum ke ramadin istetdet bihirrihu fi asif". O kâfirlen amelleri rüzgarlı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle dağıttığı bir kül gibidir diyor Allah Teala. Kül. Soba yaktık hepimiz biliyoruz. Kül de dökmüşüzdür. Bu küller ne yapar rüzgarla havada? Uçar gider. Az önce bir kütle olan, bir mevcudiyeti bulunan şey, rüzgarda ne oldu? Dağıldı gitti, bir esame sokunmayan hale dönüştü. Kahirlerin amelleri, müşriklerin amelleri ve ihlas sahibi olmayan Müslümanların amelleri de bu şekildedir kabul edilmez, reddedilmiştir. Amellerin kabul şartını taşımadığı için bu mücizmlerin, kafir müşrik insanlar yaptıkları ameller kabul edilmeyecek heba mensura olacak. Allah Teala'nın beyan ettiği. Peki bunların zıttı olan kimselerin halleri nedir? Eshabul cenneti yevme edin hayrun mustaqarrab ahseni makila. Cennet halkına gelince. O gün onların kalma yeri daha hayırlıdır. Onların dinlenme yerleri daha güzeldir. Öbürlerinkinin zıttına. Öbürlerinkinin kalma yerleri çok şedid, şiddetliydi. Dinlenme yerleri de çok çirkindi. Cennet halkının yerleri ise konaklama yeri ve dinlenme yerleri çok güzel ve hayırlı. 25. ayette de kıyamet günü vuku bulacak, o şiddet günde buku bulacak bir sahneyi Rabbimiz Azze ve Celle beyan ediyor. Ve yevme teşkaku semaü bil raman ve nuzdül el mela'ketu Semanın beyaz bulutlarla yarıldığı ve meleklerin de peyder pey indirildiği gün. El mülkü yevme edinilir haküleri rahman. İşte o gün var ya hak mülk. Hakikatte gerçek mülk rahman'a aittir. Ve kane yevmen alel kafirin asira. Ve o gün kâfirlere zordur, şiddettir. Çetin bir gün. Bakara suresi 210. ayette de Rabbimiz azze ve celle buradaki bahsedilen göklerin yarılmasını bir başka lafızla şöyle ifade ediyor. Hele yanzurune illa eyyetiyahumullah fi zulalim yalqamame ve lil malaiketi yaqdi al ve ila lahi turcaul umur. <gülüyor> Onlar Beyaz bulutlardan bir gölgenin içerisinde Allah'ın kendene gelmesini ve meleklerin kendilerine gelmelerini ve işin olup bitmesini bekliyorlar. İşler Allah'a dönücüdür. Yani kıyametin kopmasını bekliyorlar. Bu da ifade edilen budur. İbn Abbas radıyallahu anhuma başta olmak üzere bu ayetleri müfessir âlim şöyle tefsir ediyorlar. O gün yer dümdüz olur kıyamet gününde kendisine mahsus özel bir hale Yürünür ve sırayla birinci kat semadan başlamak üzere semalar tek tek yarılır. Birinci kat semaya yarılır ondan tüm melekler iner yeryüzünde bulunan ve haşt demiş olan insanlar cinler ve hayvanların etrafını kuşatırlar. Ve gökten inen melekler yerde bulunanlardan daha kalabalıktır. Birinci kat semanın melekleri yerini aldıktan sonra ikinci kat sema yarılır. İkinci kat semanın melekleri yere inerler. Yeryüzü halkını ve onların etrafındaki melekleri kuşatırlar. Onlar her iki katmandakilerden daha kalabalıktır. Ardından üçüncü kat sema aynı şekilde yarılır. Melekler üç katmanı kuşatacak şekilde yerlerini alırlar. Dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat sema yarılır. Hepsinin melekleri sırayla iner. Bir önceki inenleri kuşatacak şekilde onları toparlanırlar. Yedinci kat semadan sonra Allah Azze ve Celle mukarrebun melekler, yani kendisine yakınlaşmış melekler tarafından kuşatılmış ve tesbih edilerek, tahmin edilerek, övülerek, beyaz bir bulut içerisinde bir nur ile dünyaya nuzul eder. Rabbimiz Azze ve Celle'nin gelmesi budur. İşte bu günümü bekliyorlar diyor allah Teala Bakara Suresinde. Ve Kıyamet gününü anlatırken bugün okuduğumuz yerde de işte o gün hak, mülk Rahman'a aittir dediği o gün işte Rabbimiz Azze ve Celle tebalik ve teala beyaz bir bulutla, da nurdan bir bulutla da yeryüzüne inecek. İnsanlar ve cinler arasında hüküm vermek için inecek. İşte o gün mülk kime aittir? Allah'a aittir. Her zaman Allah'a ait zaten de Allah Azze ve Celle o güne kadar insanlara kendi mülkünden bir kısım şeylerin tasarruf yetkisi vermiş sadece emanetim. O gün emanet sahibine tevdi edilecek ve mülk mülkiyet, hükümranlık, emir, idare, saltanat sadece Rahman olan Allah'a ait olacak ve o gün kafirlere zor olacak diyor Allah Teala. Asir çok zor olacak. Müddessir suresi 9 ve 10. ayetlerde de ki يَوْمُ اِذِي yevmun asir İşte o gün zor bir gündür. Çetin bir gündür. أَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرِ يَسْرٍ Kafirler için ise hiç kolay değildir. Peki müminler için nasıl olacak? Müminler için olan da Enbiya Suresi 103. ayette görmüştük. Buyuruyor ki Allahu Teala Enbiya Suresi 103. ayette. La <gülüyor> yehsunuhumul humul ul akbaru ve tatalqa humul melaikatu haza yebmukumul ladi kumtumtu adun. bahsediyor, iyiler için bahsediyor Allah Teala. En büyük korku bile onları hüzne boğmaz, hüzünlendirmez. En büyük korku. Melekler onlarla karşılaştıkları gün, işte bu sizin va dolunduğunuz gündür derler. En büyük korkudan kasıt nedir? Alimler bunu ifade ediyorlardı. Ölüm anı bir korku anıdır. Sura üfürüm anı korku anıdır. Mezardaki hesap anı korku anıdır. Kıyametin kopma anı korku anıdır. Yeniden haşredinme korku anıdır. Kişinin ameliyle baş başa kaldığı an korku anıdır. Cehenneme girmekle emrolunduğu zaman korku anıdır. Bu mahşer sahasındaki anda korku anı. Bütün gökler, gök ahalisi yere iniyor. Hepsi korku içerisinde. En son Rabbimiz'e tebâki ve teala iniyor. İşte o gün en büyük, en korkunç an. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Bütün insanlar, cinler bir araya gelmiş. Hepsi toplanmış. Ama öyle bir sahne ki çıt çıkmadığı için kim bir ses çıkartırsa herkes bunu duyuyor. O kadar sessizlik var. Korkudan. İşte bu en büyük korku anında mücrimlerin bir müjdesi var. Allah Azze ve Celle onları müjdeliyor. Neyle? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi Ebu Yala'nın müsnedinde, İbn Hibban'ın sahihinde, mevaridinde, ihsanında e, İmam Münzir'in tergibatı terg terg aldığı bir hadis-i şerif. Mutaffifin suresinin 6. ayetinde geldiği gibi insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda bekledikleri gün yevme yegumun nasu li rabbil alemin Ayetin tefsirini Rasulullah A.S. diyor ki işte bugün miktar 50.000 bin yıl olan gündür ve o günün yarısı müminler için yani 25.000 bin yıllık süre müminler için güneşin batıya iyice yaklaşmış olduktan sonra batmasına kadar geçen olan vakit gibi kısa ve kolay geçer. Allah o müminlerden yapsın. Bize o gün özellikle kafirler için çok zor bir gün. Kolay bir gün değil. Çetin bir gün mücrimler için. Allah onlardan yapmasın üzere Azze ve zemle. Müminler için yani imanın gereğini yerine getiren Allah'a hakkınca teslim olan kullar için ise o günün yarısı. Diğer yarısı hakkında bilgi yok. Ne kadar çetin olacak bilmiyoruz ama diğer yarısı en azından diğer yarısı güneşin batmasıyla batmasına yakın vakit arasındaki gibi kısa ve çabuk geçecek. Kolay geçecek. Yine o günün şiddetini anlatan 27. ayette ve yevme ya ye adu zalimu Allah yedehi yakulu ya leiten tachzume al Rasul sibila ya veleta leteni lem tachzul flanın halila der kafir mücrid. Ne der? Mücrid o gün iki elini birden ısıtır. İki elini birden tırnaklarını elini ısıtır. Korkudan, pişmanlıktan, endişeden dolayı ve der ki keşke ben Rasulle beraber bir yol tutsaydım. Yani Resul'e iman etmekle, onu tasdik etmekle, ona ittiba etmekle. O ne demişse onu yapmakla bir yol edinseydim keşke ne olurdu. Yazık bana, vah bana keşke ben falancayı dost edinmeseydim. Filancanın peşinden gitmeseydim, onu hoca edinmeseydim. Onu ahbap edinmeseydim. Onu sırdaş yapmasaydım. Keşke. Keşke onu yapmasaydım da Resulün peşinden gitseydimler. der. Resule iman etseydim. Getirdiği haberlere tabi olsaydım. Onun haberlerini tasdik edip onun istediği gibi bir hayat yaşamaya çalışsaydım. Keşke. Ama yok. Cevabı yok bunun. Sadece temennide kalacak bir şey. Allahu Teala bunu niye zikrediyor bize? Kıyamet günü vuku bulacak bu olayı bizlere 1400 senedir okuyoruz, dinliyoruz. Bundan sonra Müslümanlar okuyacak, dinleyecek inşallah. Niye zikrediyor? O keşke diyenlerden olmamamız için. Edindiğimiz din yolunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, öğrettiği bir din olması gerektiğini şiddetle hatırlatıyor. Bakın o gün insanların ilk söylediği şey ne? Keşke Resul'e tabi olsaydım, onun yolundan gitseydim. Sadece bu ayeti celile bile Dinin Allah tarafından kullan kabul edilmez şartının peygambere ittiba, ona iman, onun getirdiklerine tasdik olduğunu beyan etmeye yeter. Sadece bu. Çünkü pişmanlıktan ellerini çatır çatır ısıran mücrim ne diyor? Keşke Rasulle beraber bir yol edinsin. Rasulden ayrılmasaydım. Yani o nasıl uyumuş, nasıl yemiş, nasıl gezmiş, bırak ibadeti, bırak inancı. Onun peşinden adım adım gitseydim. İlk söylediği şey bu o zaman bizim dinimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiğinin dışında olmamalı olamaz. Olursa dost edindiğimiz peşine düştüğümüz efendim ilminden istifade ettiğimiz veya kendisini takip ettiğimiz kişiler keşke şunu dost edinmeseydim dediği kimselerden var. Keşke şunu dost edinmeseydim keşke şunu arkadaş edinmeseydim. Keşke bunu hoca edinmeseydim. Dediği kimseler olacak. Allah korusun. Biz Müslümanların gördüğüm bir kusurumuz var. Bize indirilen din sade bir din. Gerçekten sade. İnsanlar bu sadeliği yaşamaktan usanıyorlar. Renkli bir din hayatı istiyorlar. İzat edilen, sonradan öğretilen, taklit edilen veya Yahudilerden, Hristiyanlardan, ateistlerden, Budistlerden, Yunan felsefesinde öğrenilen renkli din var ya, o dini yaşamak gibi bir özentiye katılıyorlar. Niye böyle bilmiyorum. İnsanlar bir şeyler öğreniyorlar, bir şeyler kavruyorlar, sonra o öğrendikleriyle yetinmek ve bununla Rabbi Azze ve Celle'ye e, kulluk etmeye çalışmak yerine renkli bir şeyler istiyorlar. Değişik, farklı şeyler istiyorlar. Bulamayınca da usanıyorlar, sıkılıyorlar, kenara çekiyorlar. Ya şeytanlarla baş başa kalıyorlar veya başka pırkaların, grupların yolunu takip ediyorlar. Gariptir, çok gariptir. Halbuki olması gereken ayette geldiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve e adım adım karış karış kulaç kulaç yürümek. Onun getirdiğiyle yetinmek. Onun öğrettiğine tabi olmaktan mutlu olmak. İlave bir şeyler istenmek. Çünkü ilave bir şeyler Oldu mu bu başka birilerinin getirdiği öğretli bir şey olacak. Yarın keşke onu dost edinmeseydim denilen kimse konumuna düşecek. Allah korusun. Allahu Teala bizleri hakkıyla kulluk yapan kullardan akılsın. <gülüyor> Resulün getirdikleri en mükemmeldir, en güzelidir. Ona tabi olmakla yetinen, onun mutlu olan kullardan kılsın. Çünkü o parmaklarını ellerini ısıran zalim, kafir, mücrim var ya Kendisi için en merhametli, en şefkatli olanı dost edinmeyi bırakmış. Kendisi için en büyük düşmanı dost edinmiştir. Ne kadar büyük bir yanılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmete rahmet olarak göndermiştir. Ve ma erselnak illa rahmeten Bütün alemlere biz sevmek için gönderdik rahmet olarak Acıyan birisi olduğun için benlik, değil mi Allah'ta? Bu zalim ise Kendisi için en merhametli olan dost edinmeyi terk etmiş, kendisinin en büyük düşmanı dost edinmiş ve pişmanlığını orada serdeyecek, ortaya koyacak ama ne çare, geri dönüş yok. Bu falancayı dost edinmeseydim, keşke falancayı dost edinmeseydim mi gerekçesinde şöyle beyan ediyor o zalim kimse, her kimse Allah bizi onlardan yapmasın. <gülüyor> dost edilen en büyük düşman da şeytan oldu bu ayette açıkça beğendim Yemin olsun ki bana geldikten sonra beni zikirden alıkoydu, saptırdı. Bana geldi din, beni o dini yaşamaktan, zikirden, ibadetten, kulluktan ne yaptı? Saptırdı, farklı bir tarafa yönlendi ben. Ben de ondan dolayı onu dost edinmişim. Şeytan insan için nedir? Yardımsız bırakan bir terk edicidir. Yani kıyamet gününde şeytan insanı terk edecek. İbrahim Suresi'nde bununla ilgili bir ayet okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? Şeytan ne diyordu insanlara? Siz niye beni kınıyorsunuz? Ben siz davet ettim. Size geldiniz. Zorlamadım ki. Davet ettim, geldiniz diyorum. Niye bugün beni kınıyorsunuz? Kınayacaksanız kendinizi kınayın. Ne yapacak? Temize çıkaracak ve terk edecek insanlar. Milyonlar, milyarlar sürükleniyor peşinden. Yarın on onlara sırt dönecek. Niye beni ortaya atıyorsunuz? Niye beni suçluyorsun ben suçluyorsunuz ama karşı gelecek. Ben siz zorlamadım, başınıza silah dayamadım, elinize kelepçe de takmadım. Davet ettim. Buyurun gelin dedim. Siz de geldiniz. Kınayacaksan kendiniz kınayın. Ve onlar terk edecek. Ama maalesef insanların büyük çoğunluğu bu alçağı, bu zalimi, bu din düşmanı, bu Allah düşmanının dost ediniyorlar. Bunun peşinden gidiyorlar. Bunun izini takip ediyorlar. Bunun gösterdiği yolu yol ediniyorlar. İşte onların ilk söyleyeceği şey, keşke Resul'le beraber bir yol ediyseydim. Ve, bunu, ve bunun ahbaplarını dost edinmeseydim. Öyle diyenlerden olmaktan Allah bizlerin hafıza buyursun. Azim, azim. Ahzab suresinde bir kısım konuşma varmış. Yüzleri tokalle bu yüzleri cinnar'da يقولون يا ليتنا اطعنا الله اطعنا yüzleri ateşte çevrildiği gün derler ki yazıklar olsun bize keşke biz Allah'a itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik. Sonra da o itaat ettikleri kimseleri Allahu Teala şikayet edecekler ve onlara iki kat azap isteyecekler. Allah'ın lanetini onların üzerine olmasını isteyecekler. 30. ayette ise bizim için önemli bir ikaz var. Buyuruyor ki Allahu Teala Resulümüz Aleyhisseddilem bir sözünü bize naklederek ve kâle'r resûlu <gülüyor> yâ rabbinnâ kavmin tehazû hâze'l kur'âne Resul dedi ki ey Rabbim muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk et. Arkasına attı. Burada benim kavimden kastettiği Mekke müşrikleridir diyor. Alimler. Müfessirler. Çünkü bu sure Mekki bir suredir. Mekke'de inen bir suredir. Resulullah s.a.v. bu sözde Mekke'de söyleyip sözdür. Dolayısıyla burada kastedilenler edilenler Mekke müşrikleridir diyor. Yani Kureyş kabilesi benim kabilem ne yaptı? Kur'an'ı terk etti. Ne yaparak terk etti? İman etmeyerek amel etmeyerek, okumayarak, hakkınca davranmayarak terk et. Kur'an'ın indiği dönem için geçerli olan tefsirdir. Bir başka tefsirini ise, alimler şöyle yapıyorlar, ümmet Kur'an'ı okumaz, anlamaya çalışmaz, ezberi terk eder, gereğince de amel etmezse, bu terplerin hangisini yerine getirirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim bu kavmim Kur'an'ı terk etti diyeceği kimselerden olacak. Yani bizler ümmeti Muhammed olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiisi olduğunu iddia eden kimseler olarak onun getirdiği Kur'an'ı hayatımıza çıkartırsak, okumazsak, anlamaya çalışmazsak, kulak vermezsek, dinlemezsek, onu bırakıp müzik dinlersek mesela. Ondan bahsetmez, başka kitaplardan bahsederse. Başka kitapları anlamaya çalışırsa. Veya o kitabın içeriği gibi, içeriğinde bize gösterilen yoldan gidip onu hayatımıza tatbik etmeye çalışmazsa, biz de Kur'an'ı terk eden kimseler oluruz. Yarın Resulullah Aleyhisselam'ın allah Teala şikayet ettiği kavminden oluruz diyor bazı alimler. Bu kısma girmemek için Kur'an-ı Kerim'i hayatımızdan asla çıkartmamamız lazım. Ona kulak vermemiz, onu anlamaya çalışmamız, onu ezberlemeye devam etmemiz, ve hayatımıza kaidelerini, kurallarını tatbik ederek Kur'ani bir hayat yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Bundan uzak duramayız. Ve ke de alike ce alli kulli nebiyyin aduven minel mucrimin ve kefa bi rabbike hadiye ve nasira. Aynı şekilde biz her bir nebi, peygamber için mücrimlerden, günahkarlardan bir düşman yaptık. Rabb'in ise yol gösterici ve yardımcı olarak yeterli. Bu şu demek, düşmansız bir peygamber yoktu. Tüm halkı kendisine itibaden eden, hiçbir düşmanı, ayak direyeni, imanı reddeden bir topluma gönderilen bir peygamber yoktu. Her peygamberin mutlaka düşmanı vardı. İnkar eden, imanı reddeden düşman vardı. Resulullah s.a.v'ın düşmanları da Mekke müşriklerinin önde gelenleriydi. Bunu beyan eder tarzda Enam suresinde 112. ayette de şöyle buyuruyor hazırlayacağından. Ve kedârikece anneni kullu nebiyin aduvhen şeyâtinel insel cin. Yuhîu bâdu Aynı şekilde biz her nebi için insan şeytanlarından ve cin şeytanlarından düşmanlar yaptık. Onların bazı diğer bazılarına sözün en güzelini aldatmacı bir şekilde vahyederlerdi. Yani şeytanlar gerek cin, gerek insanlardan olan şeytanlar birbirlerine aldatma olarak, saptırıcı olarak, ayak kaydırıcı olarak vahyederlerdi. Geçenlerde maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye ilan edilen, günde halkının 99 Müslüman olduğu iddia edilen bu ülkede çok acı şeylerle karşılaştı. İnsanların okumaktan haya ettiği pankartları, yazıları insanlar ellerine taşıdılar. Hem de kadınlar. Ve maalesef bunların arasında vardı. Bu insanlara bu nereden geldi? Bu insanlar nereden çıktılar? Bizim toplumumuz içerisinde bu kadar haya perdesi yırtılmış, küfrünü aleni ortaya döken, insanlar da bunu ilan etmekten çekinmeyen, hatta memnun olan, mutlu olan, mutlu pozları veren insanlar nereden türeder? Cin ve insan şeytanları boş durmuyor. İnsanlara, dostlarına bir şeyleri vahy ediyor. Bazı şeyleri güzel gösteriyor. Aldatıcı bir şekilde güzel gösteriyor. Allah hidayet nasip etsin tabi. Yani i̇nsanların şüphelerinden şirplenmemiz memnun değiliz. Allahu Teala hidayet vahşesin. Ama hidayete ulaşmayan insanların en başta söyleyeceği şeyler keşke bunu yapmasaydım. Keşke bunu bana vahyeden, bunu bana güzel gösteren, bunu dost edinmeseydim. Keşke şu adiliğe düşmeseydim olacaktım. Az önce ayette de geçti. Vahy ediyorlar bunları, ilham ediyorlar telkin ediyorlar. Kulaktan kulağa fısıldıyorlar. Mesaj atıyorlar. Mail atıyorlar. Telkin ediyorlar. Birbirine teşvik ediyorlar. Bunları. Organize oluyorlar. Özellikle de bu sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla. Bu iş daha da kolaylaştı. Daha da basitleşti. Namuzumillah. Buradan da şunu alıyoruz. Anlıyoruz. Kardeşler. Nebiler gibi seçkin insanların düşmanları varsa şeytanlardan kafirlerden, mücrümlerden iman ettim de mutlaka düşmanlar olacaktır. Adamın birisi alacaktır mesela eline 3-5 tane otomatik, yer otomatik silahı. Müslümanların ibadet ettiği bir camiye girecek, bunlar tarayacaktır mesela. Ve bunu sanki playstation oyunu oynuyor gibi insanlara ilan edecek, reklamını yapacak, naklen aktaracak. Yeni Zelanda'da olduğu gibi. Bunlar olacak. Allah Teala Müslümanlardan şehitler edilmek ister. İman edenler ortaya çıksın ve Allah şehitler edinsin ister. Şehitler sadece Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kalmadı. Elhamdülillah kıyamete kadar da. Evet yüreğimiz parçalanıyor o Müslümanların hallerinden dolayı ama iman ediyoruz ve dua ediyoruz ki Allah Teala onları şehitlerden yapsın azizim. Onlar ibadet esnasında Rahman'a kavuşlar. Hem de bir düşman tarafından öldürülerek. Allah Azze ve Celle bize de şehitliği nasip etsin. <gülüyor> Hakiki manadaki tabi şehitlikten mahsediyorum. Allah'ın şehit kabul ettiği şehitlerden yapsın Azze ve Celle. Büyük müjde var o şehitlere. Allah Azze ve Celle bizleri hakkınca ima edin. imanın gereğince amel eden kulların haklısın. Her adımımızda, her anımızda, ahlakımızda dahil olmak üzere, muamenatımızda, ibadetimizde ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i birebir takip eden onun yolundan Esna ve katı ayrılmayan e, ve kurtuluş eren kullarına kısım azze ve sellem. Sübhani ki Allah'ıma ve la ilahe illa ve ve lakübüle ve davana